Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Evet yeni bir program başlarken Cengiz Aktar'ın yerine benim sesimi yani Ömer Madri'nin sesini e, duymaktasınız. Ama bu bir e, geçici sürpriz diyelim. Bu çok önem verdiğimiz ve gündemin son derece dolu olduğu özellikle Avrupa Birliği ile bütünleşmek, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı zirvesi ve benzeri konularla son derece önemli bir dönemeç noktasında olduğu düşünülen Türkiye'de bu meseleleri enine boyuna tartışmak üzere bir programı başlatmış olmanın da heyecanlı içindeyiz ve bu girişi yapmakta. Ben Deniz'e düştü, hoş geldin Cengiz Aktar diyelim. Ve kendisi... Hoş bulduk Ömer Madra, ee, sen de hoş geldin. <gülüyor> evet, 10 yıl önce, 11 Kasım 1999'da... Avrupa'ya doğru programı böyle başlamıştı. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Evet 10 yıla bir hafta kalmış ama artık o kadar erken yapabiliriz diye düşündük. Zaten gelecek haftada programımız yok. Böyle bir açılış yapmışız ve hakikaten de başını insanı döndürecek kadar da hızlı hem dünyada hem de özellikle de Türkiye'de gündem baş döndürücü bir şekilde hızla gelişiyor. 11 Kasım'da yapmışız yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonu evet. <gülüyor> aynı zamanda onu onu atlamışız o gün demek ki <gülüyor> enteresan bir gün 11 Kasım tabi yani evet. Avrupa'nın Türkiye'nin Avrupa'dan e, hakikaten ricat ettiği çıktığı bir tarih aslında Birinci Dünya Savaşı'nın sonu de 1945 sonrası yani 1918'le 45 arasında Türkiye kendiyle meşgul aslında ve Avrupa'da yok. Yani 45 sonrasında Soğuk Savaş'la birlikte ve tamamen stratejik nedenlerden tekrar Avrupa'ya dönüyor. İlginç, tesadüf. Evet, yani neler olup bitti. Peki, bir izin verirsen bir ufak parça daha koyalım şimdi. O da gene açılıştan, gene ben biraz fazla konuşuyorum ama mana ve ehemmiyetini vurgulamak <gülüyor> açısından ilginç oluyor Türkiye'de. Şimdi ona bakalım. Cengiz Aktar'ı açık radyo dinleyicileri özellikle açık gazete dinleyicileri çok yakından bileceklerdir. Çeşitli siyasi konularda özellikle dünya meseleleri konularında onun takvimi el verdiği sürece Avrupa'daki görevlerinden fırsat bulduğu sürece gelip bizimle tartıştığını biliyorsunuz yıllardır devam ediyordu. Şimdi kendisini Artık burada sorumlu bir mevke zorla oturttuk. Bu açılışı da yaptıktan sonra sözü ben Cengiz Aktar'a bırakayım. Evet böyle de bir sözü <gülüyor> senin bir takdimle de <gülüyor> vermişiz. 1999'u hatırlatalım istersen hızla. Evet. Ee, yani kayda değer bir yıldı hakikaten Türkiye'nin yakın tarihinde. 56. Hükümet, Ecevit Hükümeti istifa eder, hatırlarsın. Ondan sonra 18 Nisan'da seçimler yapılıp 57. Hükümet, bu önemli bu koalisyon hükümeti yani ANAP, DSP ve MHP hükümeti Öcalan'ın yakalanması o yıl biliyorsun 16 Şubat'ta IMF ile e, yapılan o güçlü standby e, gene o yıl 23 Kasım'da Türkiye'nin e, şu sıralar çok konuşulan artık G7'nin veya 8'in yerini almış olan G20 grubuna dahil olduğu yıl da 1999. Ve tabii deprem, depremle birlikte gelen sivil hareket. O da 1999. Demin evet. adını ettiğimiz bu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve İstanbul kararları. O da 18 Kasım 1999 ve tabii... Helsinki zirvesi yani e, yılı taçlandıran diyelim e, 11-12 Aralık'ta Helsinki'de yapan, yapılan ve Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin önünü açan e, tasdik eden yani 50 yıllık ilişkiyi o zaman 40 tabi 40 yıllık ilişkiyi tasdik eden e, e, zirve kararları. Evet bizim açımızdan da ilginç olduğunu e, düşünüyorum çünkü yani daha Helsinki zirvesi bunu senin de dediğin gibi işte tasdik eden ve perçinleyen bir şeydi. Fakat biz ondan önce başlamışız evet. bu programı. Evet 11 Kasım evet tabii tabii yani neredeyse tam bir ay önce başlamışız. Bir ay önce <gülüyor> başlamışız. Bu da yani bir çeşit kendimize de bir uzgörü uzak görüşlülük payı evet. koyabiliriz. Elhamdülillah. <gülüyor> Aynen öyle. Peki sen bakalım açılışta neler, demiştim, neler bakalım. demişin bir dakika ona da. Elimizdeki ses, küçük ses parçalarından, sunbatlardan bir tanesine de şimdi girelim. Bu Avrupa tabii yani kıta, umman bir kıta. Boyu küçük ama, eni boyu küçük ama içinde olup bitenler az buz değil. Türkiye'ye dediğin gibi çok yakından ilgilendiren meseleler. Daha tam bir program silsilesini nasıl hareket edeceğiz bilmiyorum ama... ...herhalde Agit'ten, en büyük halkadan başlamakta yarar var diyorum... ...nedir bu en büyük halka? Amaç Avrupa'nın güvenliği... ...ve istikrarı. Savaşların... ...sonu, meselelerin... ...itişe kakışa değil... ...konuşarak halledilmesi... ...üzerine kurulmuş mekanizmalar. Evet, bunu insanlık yavaş yavaş öğrenmeye... ...çalışıyor değil mi? Ee, batıdan başlıyor tabi bu. Halkalar halinde... ...yayılıyor. Şu günlerde... ...devamlı duyduğumuz AGİT... ...Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı... ...Avrupa coğrafyasında... Ki en büyük halka 55 ülkeyi kapsıyor çünkü onun altındaki halka Avrupa Konseyi 41 ülke onun bir altındaki halka da Avrupa Birliği 15 ülke ve ileride artı 13 28 olmak üzere ve amaç tekrar ediyorum hep Avrupa'nın güvenliği refahı ve istikrarı. Evet, bu da işte 10 yıl önce Avrupa'ya Doğru programının ilkinde bir açılış Avrupa kapsam. Avrupa Konseyi evet. bu arada 41'den 47'ye Avrupa Birliği de 15'den 27'ye çıktı 10 yıl içerisinde. <gülüyor> evet, çok hızlı bir... Yani genellikle belleksiz bir toplum. Yani bütün toplumlar gibi belleksiz olmakla mağluluz maalesef. Onun için çok sana tuhaf geliyor yani dönüp baktığın zaman... <gülüyor> Özellikle de depremin 10. yılında da özel programlar yaptık ve ne kadar büyük bir çalkantıyla sarsıntılar içinde sivil toplum olma yolunda hı hı. ilerleme çalışması çalışma çabası içinde olduğunu da görüyoruz Türkiye'nin yani. Şimdi o zaman süreci alalım. Hı hı. Yani bu on yıllık süreci tabii 1999 demin de hatırlattığım gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkisinin ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkisinin onun kırkıncı yılı aslında. Yani Türkiye'de evet. yeni değil ve Türkiye bu kapıyı çaldığında Yunanistan'la birlikte bugün o zaman aday, 99'da aday bugün de üye olmuş ülkelerin çoğu yoktu bile böyle ülkeler yoktu. Mesela Slovakya yoktu Slovenya. Yoktu böyle bir ülke. Şimdi bunlar üye oldular. Hem var oldular hem üye oldular. Evet. Şimdi Türkiye'nin tabii süreci kolay değil. Türkiye e, kocaman bir ülke. Hazmı kolay değil. E, dini, imanı, e, şekli, şemali e, çok farklı. Ve 1997'de bir Lüksemburg zirvesi vardır. E, bir Lüksemburg krizi vardır yıl sonunda. E, burada genişleyen Avrupa'da yani 89 sonrasında... Batı'nın doğuya açtığı kucağın içerisinde Türkiye yok ve Mesut Yılmaz hatırlarsın terk eder toplantıyı çeker gider ve bir yıllık bir soğuk dönem bir, bir buçuk yıllık bir soğuk dönem fakat devran döner 1998'de önemli bir takım gelişmeler olur Almanya'da sosyal demokrat şureder bak ne tesadüf o da geçenlerde buradaydı. Evet. Ee, Jacques Chirac e, Schröder sosyal demokrat ve şansölye olur Almanya'da Jacques Chirac Fransız e, Cumhurbaşkanı o zaman e, tamamen 180 derece fikir değiştirerek Türkiye'nin artık e, aday olması gerektiği konusunda ikna olur e, ve Simitis Papandreou e, Simitis yok ama Papandreou gene ortada e, o yıl içerisinde Yunanistan'ın 1923'ten beri süren e, Türkiye politikasını onlar da 180 derece değiştirerek Türkiye'nin e, üyeliğinin e, tesciline e, yolu açarlar. Ve bunun e, kanıtı yani bunun taçlandırılması demin de dediğim gibi Helsinki Zirvesi. Yani korkunç bir diplomatik trafik vardır, hatırlayacaksın. Martti Ahtisari, e, Javier Solana gitmekte olan şu sırada. Yüksek temsilci avrupa giderler gelirler son dakika krizleri yaşanır özellikle Kıbrısla alakalı bitmez tükenmez Kıbrısla alakalı. Evet çok heyecanlı böyle şeyler Değil televizyonlarda mi? 24 saat neredeyse yayın yapıp kalp atışları içinde çeşitli defalarda izlemişlerdi çok enteresan bir süreçti gerçekten. Evet, çok iyi hatırlıyorum en tv'de konuşuyordum ve Mitat Sancar Ömür Mitat Bereket Mithat, pardon. Mitat evet. Sancar beni andı. E, ...bereket e, ve orada bir kriz haberi geliyordu o sırada tam yani olmuyor gibi Brüksel'den. Ben de sükunetimi bozmadan merak etmeyin olur buraya kadar gelmiş olan iş. Aynı e, Zürih'teki bu Ermenistan-Türkiye protokolleri gibi yani bu son dakika şeylerinden, e, bu pürüzlerinden ürkmemek lazım ve nitekim de oldu. Ondan sonra tabii bir, çok farklı bir süreç başladı... Ama Türkiye onda yani o 57. hükümet, koalisyon hükümeti yani halktaki coşkuyla hükümetin icraatı arasında yine şizofrenik bir durum söz söz konusuydu o dönemde. Şimdi tabii... 2002'ye ilginç... kadar hiçbir şey yapmadı hükümet. Evet. İlginç de bir şey yaşandı arada. Yani bugün mesela o 10. yılını işte idrak ederken kendi programımızın Avrupa'ya doğrunun. Avrupa Birliği'nde de son e, engel gibi görünen işte bu Portekiz Antlaşması'nı çek... Nizbon Antlaşması'nı. E, Antlaşması'nı pardon. E, Çekler, evet, Çekler evet dediler. Çekler <gülüyor> evet dediler ve böylece şey oldu. Şimdi e, enteresan, enteresan denk gelmeler var. Bu arada iki de küçük şey daha var. Onlara da yer verelim. sesse çünkü sen orada... İşte Schumann ve Monet'in hmm. e, asıl bu barış artık bunca zamandır savaştıktan sonra kes, birbirimizi kestikten sonra biraz da oturup barış yapalım. Vizyonundan birazcık e, bu baba kurucu babalardan da bahsetmişsin. Bir ona da kulak verelim. Avrupa Birliği'ni 1958'de inşa etmeden onların onun mimarları diyelim Robert Schumann'lar, Ramoneler'ın ettiği bir laf vardır. Biz öyle bir çıkar ilişkisi kuracağız ki diyor. ...bir daha savaşmayacağız. Bu çok manidar. Evet bu böyle ve bir de şeyin üzerinde de konuşmuşuz. Bir, bu vizyonun temelden değiştiğini gösteren şeyin Hı -hı. dışında... ...bu azınlık meselelerinin de ne kadar e, e, farklı ulus devleti falan... ...bağlantıları üzerine kaç devlet olur bütün azınlıklar isterse hocam. diye... ...bir de ona kulak verelim şimdi. Dünyanın her ülkesinde azınlık var. Her ülkesindeki azınlık kalkıp savaşmıyor ki. Herkes bir çare bulmaya çalışıyor. Evet. Hepsi de bağımsız olursa zaten e, sabah açık gazetede falan da konuşuyorduk. Evet. E, hatta sen de bir yeni araştırmadan bahsettin. Berkeley'de ama. bir çalışma var. Altı bin devlet diyor. Evet. Altı bin devlet. <gülüyor> Ulus devletine doğru bir. Allah muhafaza. <gülüyor> evet. Onları da konuşmuşuz. <gülüyor> Şimdi Cengiz ben de başka bir şey de sorayım. Şimdi dün Vatan Gazetesi'nde de hmm. Yani birinci sayfadan Hı -hı. Abdullah Gül'le olan bu Avrupa Birliği Hı -hı. meselesinin değerlendirilmesinden bahsediyordun. Geleceğim oraya sonunda. Evet yani ben bunu şeye bağlamak istiyorum. Türkiye yani Abdullah Gül'ün söylediği şeylerden bir tanesi de Avrupalıların ne kadar aslında dar bakışlı hatta az, ırkçı bir şeye de e, e, sahip oldukları ve dolayısıyla çok zor bir süreç beklediğini de Avrupa Birliği açısından Türkiye e, onlar da belki sonunda konuşulma fırsatı bulur. Tabi bu çok önemli bir konu çünkü bu Avrupa'nın kimlik e, sorunsalı Türkiye üzerinden yürüyor. Yani bu, özellikle Fransa'da bu çok yaygın ve e, Fransızlar bu soruyu Türkiye yüzünden soruyorlar aslında. Biz neyiz sorusuna gelelim oraya sonunda çünkü tuhaf bir, bir sorunsal bu. <gülüyor> 2000 yılı e, dedik 2000 yılında işte siftah yani 1 Ocak 2000'de Millenyum'a Türkiye hakikaten o 1999'daki o son derece yoğun hem coşkulu hem acılı e, günlerin e, böyle bir usaresi böyle bir çok tuhaf yani o 1 Ocak 2000 aslında. <gülüyor> Helsinki olmuş, deprem olmuş zirve olmuş IMF olmuş, Öcalan yakalanmış falan değil mi? Fakat evet, hükümet de bunu unut, pardon, Unutulmaz bir manşet hatırlıyorum Hürriyet Gazetesi 31 Aralık 1999'da çok şükür bitiyor demişti <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bir Kolay için. bir yıl değilmiş <gülüyor> Anne <ya. Evet. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bitiyorsa evet başlıyor aslında. <gülüyor> evet, aslında. Tabii ki başlıyor. Başlıyor. Şimdi e, o dönemde hükümetin e, 2000 2001 yılını, o iki yılı en azından Avrupa Birliği konusunda harcadığını görüyoruz. Yani öyle bir çaba yok ve birdenbire o e, son dakikada ve burada Mesut Yılmaz'ın rolünü tabii hatırlatmakta yarar var. Yani onun itelip, itelemesiyle 2002 yılında 3 tane reform paketi, bunların hepsi siyasi ağırlıklı paketleri çıkartı veriyor hükümet. Ve aslında yani ondan sonra çıkan 5 paketle karşılaştırdığımızda bu koalisyon hükümetinin çıkardığı bu 3 paket az buz değildir. Mesela Türkçenin dışındaki dillere serbest Ecevitlik, ölüm cezasının ilga edilmesi, kaldırılması falan. Hepsi bunlar DSP, DSP, ANAP ve MHP hükümetlerinin tasarrufudur. Bu üç paket çıkıyor ama tabii artık çok geç. Bu arada MHP Ecevit'i ikna etmiş erken seçim için ve 2002 Kasım'ında erken seçimli AK Parti. Ee, seçimi biliyorsun, alıyor ve hükümeti kuruyor ve 2004'ün sonuna kadar yani iki, tam 2 yıl boyunca 5 paket çıkartarak Avrupa Birliği yolunda muazzam adımlar atıyor. Yani devraldığı bayrağı taşıyor sonuna kadar getiriyor ve 2004 yılının 17 Aralık'ında e, Avrupa Birliği ülkeleri o zaman e, 25 ülke e, Türkiye ile müzakerelere başlamanın artık zamanı gelmiştir. Yani son etap olan müzakerelerin başlama vakti gelmiştir. Kararını alıyorlar. 2004 ile 2008 sonuna kadar dört yıl boyunca bir atıl bir döneme giriyoruz. Yani hükümet hakikaten dört yıl şu son yani işte artık 2008 dedik dört yıl boyunca hiçbir iş yapılmıyor aşağı yukarı. Yani dişe dokunur bir şey yapılmıyor. Zaten Hatırlayacaksın, biz de o dönemde haftalık programları 15'te vire çekmiştik. Evet, evet. Çünkü bir <gülüyor> <hiç> şey olmuyordu. <gülüyor> 2004 yılında alınan karar uyarınca 2005 içerisinde Ekim ayının 4'ünde sabaha karşı müzakereler başlıyor fiilen. Ee, ama yani hükümetin gönülsüzlüğü açısından bunu hatırlatmakta yarar var. O zaman Ali Babacan'ın tayini e, Haziran 2005'tir. Yani e, müzakereleri başlatma kararının alındığı e, Aralık 2004'ten 6 ay sonra. Halbuki mesela Hırvat müzakereci aynı gün çalışmaya başlamıştı 2004'tün e, 17 Aralık'ta. Hırvatlarla e, Türkiye biliyorsun birlikte müzakere etmeye başladılar. 2006 sonunda bir kriz yaşandı bu arada. Bu gene Kıbrıs'la alakalı olarak e, Avrupa Birliği sözünü tutmadı. Türkiye'de e, bu gümrük birliğini Kıbrıs Cumhuriyeti'ne teşmil edecek, onları da kapsayacak şekilde genişletmedi. Ve 8 tane başlık e, askıya alındı. Bu dönemi ben Gönülsüzler Koalisyonu, yani Bush'un o uğursuz lafının oradan kalkarak <gülüyor> Bu, yani Her iki tarafta da muazzam bir gönülsüzlüğün hakim olduğu bir dört yıl. Ee, Avusturya'nın e, mır mır konuştuğu, Fransa'nın car car konuştuğu, 2004 Mayıs'ından itibaren Sarkozy'nin yavaş yavaş şirağı Türkiye üzerinden e, yokladığı e, bir dönem bu. 2007'de Sarkozy'nin seçilmesiyle, Cumhurbaşkanı olmasıyla artık bu Türkiye karşıtlığının ee, e, ...vücut bulduğu e, beş başlığı e, birebir üyelikle alakalıdır bunlar diyerek Fransa'nın e, veto edeceğini Türkiye'ye resmen bildirdiği bir dönem bu. 27 e, şey, e, Mayıs 2007 ve nitekim de bir tanesini hemen Haziran ayında, Haziran 2007'de veto etmişlerdi. Avro ile ilgili başlık bu başlık da hala orada bekliyor. <Gülüyor> Tabi bu arada Türkiye darbe teşebbüsleri seçimlerle cebelleşiyordu hatırlayalım. Yani burada tabi bir geriye dönüp baktığımızda şöyle bir soru var. Ben bu soruyu çok sordum tekrar da soruyorum çünkü cevabı yok da hala. Yani AV reformlarına veya sadece demokratik reformlara hükümet devam etseydi o dönem bu darbe girişimleri Türkiye'yi bu kadar sarsar mıydı veya en azından meşgul eder miydi? Ee, bilmiyorum yani burada o ikisi birbirini besleyen negatif süreçlerdi bunlar aslında. Yani hükümetin korkarak geri çekilmesi ve diğerlerinin de yani ergenekoncuların diyelim adına e, fırsat bu fırsattır diye hükümetin e, işte Cumhurbaşkanlığı seçimi, normal seçimler, e, işte 367 bilmem ne pek çok konuda üstüne gelmesi Tabii burada Avrupa Birliği'nin sorumsuzluğu ve gönümsüzlüğü lü faktörleri önemli bence. Evet bu Çünkü... çok demin de sözünü ettim ha. şu en önemli faktörlerden biri tabii. Yani bize bulaşmayın da ne olursanız olun ne yaparsanız yapın diye mesela bir Fransa ve sesi soluğu çıkmayan geriye kalan 26 ülke yani bu Avrupa'da bu sonuç itibariyle o dönemde yani. Bir de bu işte genişleme yorgun, yeni üyeleri sindirme o arada 1 Ocak 2007'de Bulgaristan ve Romanya hiçbir şekilde üyeliğe hazır olmayan iki ülke bunlar tabi bir de altını çizelim. Böyle bir bereketsiz bir dönem 2008 sonuna kadar. Bugün bugün ise yani, iki, yani bugünkü tabloya şöyle bir bakacak olursak. Bir tarafta yani yine pek sesi çıkmayan ya da sesi çatlak çıkan Türkiyeye şaşı bakan bir ve Fransa'nın başını çektiği bir Avrupa Birliği var. Burada komisyonla tabii birkaç münferit şahsiyeti bir kenara koymak lazım yani. Burada Karl Bild işte Türkiye'nin dostları var. Var ya işte ye olacaksınız diyen ve bunu, Marti, bunu, ah, eh. yani bunu tekrar eden <gülüyor> Avrupalı siyasiler diyelim. Yani hükümet bile değil. Ee, ve komisyon tabii komisyon her zaman müzakere eden ülkenin yanında yani bir, bir böyle bir Avrupa var diğer yanda da AB işlerini hem AB işlerini hem de reformları tek başına yapmaya çalışan yeni bir siyasi irade var Türkiye'de bu bu enteresan bu yeni yani 2008 yılından itibaren sonundan itibaren atılmış takım adımlar var Avrupa Birliği konusunda hatırlayalım birincisi e, tam zamanlı bir Avrupa Birliği işlerinden sorumlu bakanın Egemen Bağış'ın tayini bu ilk defa oldu ve yani yıllardır yapılması gereken en azından 2004'ten itibaren yapılması gereken şey 2008 sonunda yapıldı malum göreve başladı. Türkiye'nin yol haritası kendi yol haritası olan ulusal program tazelendi. 2003'ten beri tazelenmiyordu. Gene 2008 yılının başında oldu bu. Ee, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin e, yeni yasası çıktı, mimarisi değişti. Şu sırada yeni işe adam alıyorlar. Bir iletişim stratejileri var. İçe hem içeride hem dışarıda. Yani bütün bunlar önemli gelişmeler ve tabii bunun dışında yani AB'den bağımlı veya bağımsız artık o önemli değil. Hükümetin attığı e, Kürt açılımı veya demokratik açılım ve diğer taraftan Ermenistanla olan ilişkiler muhtemelen Kıbrıs'ın gelecektir arkası. Yani Kıbrıs üzerinden böyle bir şizo gene gene şizofrenik bir durum var yani evet, Türkiye, bu... adım atan Türkiye ve böyle aval aval bakan bir Avrupa bu, bu Slovakya seyahatini bu, burada irdi yani bu minvalden e, irdelemek lazım zaten Evet burada tabii e, enteresan da bir durum var. 2003 senesi de tabii e, belki bütün bu süreç içinde fevkalade önemli bir e, kilometre taşı noktasındaydı. Aha. Şu açıdan yani Türkiye'nin bağımsız bir aktör olarak e, önemli bir bağımsız aktör olarak uluslararası alanda var mı yok mu meselesinin Önemli göstergelerinden biri oldu. Şöyle Irak. ya da böyle Irak tezkere meselesinde Hı -hı. Türkiye gerçekten de mesela Avrupa'nın o bir takım biraz önce sözünü ettiğimiz işte Bush'un uğursuz lafı dedin çok doğru. Yani yeni Avrupa dedikleri işte bu Berlusconi ve Aznar'ın da öncülüğünde İtalya ve İspanya'da. Hı -hı. E, halklarının ezici çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen tam anlamıyla antidemokratik bir şekilde bu şu izlemeye karar verdiler. Oysa o sırada Türkiye az bir farkladı ama çok dramatik bir şekilde bağımsız bir yani halkının istediği doğrultuda bir karar aldı. Şimdi bundan sonraki sorun acaba işte yani, Avrupalıların bir kısmı çok tabii e, oldukça ırkçı olarak da bakıyor olabilirler. Ol, oluyorlar. Yani Çonski de şöyle bir şey söylüyor geçenlerde bir konuşmasında. Türkiye'nin bir takım iç kararlar vermesi gerekiyor demiş. Yani batıya bakıp <gülüyor> illa kendini kabul ettirmek için mi uğraşacak yoksa gerçekliğe bakıp Avrupalılarında bir hayli kendilerine ırkçı olan ve kendilerine Türkiye'yi de hiçbir zaman istemeyen, aralarını almak istemeyenler olduğunu da bana bu çünkü... meşru sorular tabii bütün bunlar aynı soruları Türkiye soruyor giderek daha daha fazla soracak evet. herhalde ee, şimdi burada e, bu reform sürecinin bekası açısından önemli bir soru var yani bu süreci Türkiye kendi başına taşıyabilir mi yani Avrupa Birliği perspektifi olmadan taşıyabilir mi? Hı -hı bilmiyorum yani buna cevabım yok açıkçası ee, tabi yaparız diyenler bence çok aşırı özgüvenle hareket ediyorlar yani Türkiye bütün bu işleri yapabilseydi şimdiye kadar 40 kere yapardı hükümetin iradesi de yeterli değil burada toplum Toplum nezdinde bir ciddi bir pedagogik süreç gerekiyor. Şu kıyamet kopuyor yani şurada e, işte şehit anaları, işte şu bu bilmem ne değil mi? Yani evet. e, d, kolay değil bütün bunlar. Ermenistan açılımı öyle. Bunlar çünkü 100 yıllık belki daha da eski kemikleşmiş sorunlar arkasında inanılmaz toplumsal e, e, bilinçaltı ni doldurmuş yani tıkamış sorunlar var yani bu Ermenilerin yaşadığı büyük felaketten tut değil mi bütün yani o ulus dönemi devletin veya sadece ulusun icadı döneminde yaşanmış korkunç şeyler var yani karşılıklı işte yani belki 1850'lerden itibaren yani. Balkanlardan Kafkasya. bütün bunlar şimdi tekrar böyle yoğuruluyor. bunların yoğurulmasında harmanlanmasında Avrupa Birliği sürecinin payını yatsımak mümkün değil yani evet. bu dış dinamiğin yani bu cinleri şişelerinden çıkartan ezberleri bozan e, bir dinamik olduğunu teslim etmemiz gerekiyor şimdi bundan sonra bunu biz tek başımıza götürebilir miyiz soru bu kolay değil yapılabilir. Burada mesela e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye bakışı tam buraya oturuyor şu sırada. E, Avrupa Brookings'da geçen gün bir çalışma yayınlandı e, ABD ilişkilerinde A, yani Avrupa Birliği'nin bu e, soft power yumuşak güç e, yaklaşımının e, yaklaşımına çok yakın bir ee, i̇dare var artık ee, Bush'tan sonra Amerika'da Obama idaresi Yani benzer şeyleri söylüyorlar Dünyada Afganistan'ı bir kenara koyarsan Şimdilik ama bir de mesela şey de var tabii Türkiye'nin mesela bu Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ortak askeri manevralara katılmaması da gene ayrıca bir bağımsız aktör olma çabasında bir parçası olarak görülebilir. Yani hem öyle hem değil. Yani meselenin özü duruyor mu? Duruyor. Ben İsrail'in Türkiye'den vazgeçebileceği kanaatinde değilim. Son son tahlilde. E, Goldstone raporunun bir güvenlik konseyine gittiği bir dönemden bahsediyoruz. Burada Türkiye'nin e, sorunu e, İsrail'in kulağını çekmesi değil, kulağını çekerken e, yaptığı üslup hataları bence. Yani bunun bir antisemitizm e, damarıyla e, ortaya çıkıyor olması e, tatsız ve... Zaten e, Türkiye'ye e, bağırıp çağıranlar da onu sömürüyor şu sırada. Evet, evet. Halbuki bu başka türlü yapılabilirdi. Yani burada bir işte o demokratik vizyon eksikliği e, yani dış politikada en azından. Yani Türkiye'nin yani mesela biz İsrail'e Müslümanları öldürdüğü için kızıyoruz. Halbuki İsrail'e e, e, yani demokratik olmadığı için sadece Müslüman öldürmek değil yani ayrımcılık yaptı. yaptığı için ve... E, hiç elinde hiçbir imkanı olmayan kendini savunma imkanı olmayan insanlar öldürdüğü için kızmak evet, gerek Yani öldürdüğü için değil. Bir yani. de yani barışçı yolları tüketmeden de evet. askeri yani kuvvet doğru, yani kullanarak uluslararası bir... hukuku ayaklar altına aldı, vicdanı da yani için tabii. Ya yani evet. modern öncesi değerlerle bu iş olmaz. Yani daha farklı bir söyleme geçmesi lazım. Ben oraya geçileceğini de düşünüyorum zaman içerisinde. Yani orada, evet. ama şimdi bütün bunları yani bunları hakikaten gerçekleştirebilmek için Türkiye'nin o Avrupa Birliği'nin değerlerinden ki ABD'nin de değerleri benzer değerlerin azından şu dönemde e, esinlenmeye devam etmesinde büyük fayda var kötü bir şey değil şüphesiz demokrasi yani, yani ve hukuk, şey hukukun o. üstünlüğü başta olmak tabii, üzere temel tabii, haklar tabii değil o, mi? yani bu ifadeyi. her konuda zaten yani sadece bu bu meselede değil e, yani iç iç meselelerde de bu, bu geçerli. Dolayısıyla burada bir o, o perspektifin illaki oralarda durmaya devam etmesi gerekiyor. Güçlenmesi gerekiyor. Ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ya siz gücünüzün farkında değilsiniz dediği Avrupa'nın yanında bir de şimdi Avrupa değerlerinden esinlenerek kendini dönüştürmüş, dönüştürmeye <gülüyor> devam eden ve o, e, o, o yumuşak gücü bir şekilde kör topal beceriksizce ama olsun etrafına yaymaya çalışan bir ülke var Türkiye. Evet. Burada bu burada bir yeni bir strateji oluşuyor kanaatimce. ve Avrupa'nın dışın Avrupa'nın da böyle aval aval baktığı bir bir strateji bu aynı zamanda. Ben yani Amerikalıların bunun farkında olduğunu ve bu önümüzdeki başbakanın e, Obama yani Washington ziyaretinde iyice bunun ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Slovakya gezisi biraz bunun yani her ne kadar karşılaştırmak mümkün değilse de bunun böyle sanki bir bir önçılıması gibiydi. Çünkü yani Slovakların Türkiyeyle bir alık veremedikleri yok. Ama orada yani bir güven tazelendi. Ayrıcalıklı ortaklık diye bir şey söz konusu değildir dedi Cumhurbaşkanı yani Slovak Cumhurbaşkanı. Ee, ve tekrar yani Türkiye'nin kurallara göre e, müzakerelerini sürdürmesi gerektiğini Kaşparovich e, söyledi, başbakan benzer şeyler söyledi. Yani burada böyle bir e, tekrar Avrupa ile bir güven tazeleme e, en azından e, yani bildiğimiz şeyleri tekrar etmeleri açısından önemliydi. Ama Avrupa'nın geneline baktığımızda tabii başın ya yani çuban başı Fransa olmak üzere. Yani Türkiye'ye bakışın demin e, Chomsky'den e, alıntılarak alıntı yaparak söylediklerini de e, aynı e, potaya da, e, dahil edersek. Hı -hı. Yani böyle Türkiye'ye şaşı bakan, Türkiye'yi anlamakta çok zorlanan ve bunu sadece bir kimlik meselesi olarak algılayan bir tuhaf bir Avrupa var ortada. yani. Bunu bu, bırak yumuşak gücü falan evet, kendini evet. koruma evet. E, refleksleriyle hareket eden mesela Kimlik Bakanlığı var Fransa'da Kimlik Bakanlığı <gülüyor> şaka gibi değil mi? Evet, Biz güzel. neyiz? <gülüyor> Bu Müslümanlar çünkü yani Türkiye korkusunun arkasında o ülkede yaşayan ve nüfusları aşağı yukarı 8 milyon olduğu hesap edilen bunlar içinde pek çok ee, orada illegal olarak bulunanlar da var. Evet, Peki, milyon olduğunu düşünen Müslümanlar. Evet, gökyüzünde yani de ciddi %12'si. bir ırkçılık yatıyor. Ve tabii. Fransa bunları e, bırak bunlarla birlikte yaşamayı, bu insanlarla birlikte yaşamayı, çoğu da Fransız vatandaşları. Evet, nefret ediyor onları. Bırak birlikte yaşamayı görmüyor da. Gör, yani, gör, yani, görmüyor, evet. görmek istemiyor. Evet. Ve, ve Türkiye'yi de bu buraya oturtuyor zaten. Böyle bir temel sorun var. E, şimdi Amerika Birleşik Devletlerinin. Bu, o Brookings'in raporunda sözü edilen yani artık e, tek güç değil dünyada fakat kendi gibi düşünen güçlü ülkelere ihtiyacı olan bir Amerika'dan söz ediyor Brookings'in raporu. E, Türkiye'nin yerini burada bir şekilde görüyorsun. Tabii bütün e, yani bütün bunların e, yani Türkiye'nin böyle bir e, merkez ülke, bilmem ne falan gibi, bunun gibi böyle çok iddialı laflarla değil, e, sürdürdüğü Avrupa Birliği ilişkisi e, doğrultusunda ve o o temelde, o zeminde ilerleyerek e, olabileceğini ancak da hatırlatmakta bir kez daha yarar var. Evet. Peki, yani o zaman bu 10. yıl programını... E, birinci programın kapanışıyla bitirelim istersen çok Peki. teşekkür ederim ilginç bir kapanış olacak ee, sevgili Ömer Madra gelecek programda görüşmek üzere <gülüyor> böyle mi gelişiyor <gülüyor> e, valla mazoşist olduğunda <gülüyor> bilinir bakacağız <gülüyor> bir tarihte bulunmuyorum Evet, açık radyoda çok önemli bir döneme ışık tutmaya Avrupa'ya bir kapı ya da pencere hangisini tercih ederseniz metaforların açmaya yönelik önemli programlarımızdan biri bugün başlamış oldu 11 Kasım 1999'da ve Cengiz Aktar'a çok teşekkür ederim programı kapatıyoruz ama o da bana teşekkür edecek herhalde. Ömer Madra'nın kirveliğine hayranım Bunu beraber götüreceğiz galiba bakalım kesin tarihler altına girmiyorum ha, al gitti çerçevesinde bakalım <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz hoşça kalın